1393 numaralı konu, ilmin tebliğ edilmesi hakkında Huzeyfe'nin sözü, Huzeyfe, şu ilim bize yüklendi, biz onunla amel etmesek bile, size aktarmak mecburiyetindeyiz, dedi.